Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 94.9 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programındayız. Bugün Merhaba. konuğumuz yine İstanbul Barısı İnsan Hakları Merkezi'nden Avukat Duygu Köksal. Hoş evet. geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler davetiniz için tekrar. <gülüyor> evet sizi böyle çok bereketli bir günde e, çağırdık. Aslında Gezi davasını birlikte izlemiştik. Dolayısıyla Gezi davasındaki absürtlükler, hukuka aykırılıklar, akla aykırılıklar üzerine sohbet etmeyi düşünüyorduk. Bir de tutukluluk, uzun tutuklulukla ilgili hukuki bölümünü ama e, beklediğimizden bir gün sonra biz aslında duygulamda pazartesi sabahı ve salı sabahı yüzümüzü yıkamadan resmi gazeteye bakmıştık. Bugün gazetelerin <gülüyor> tutuklu ve hükümlü gazeteciler hakkında Anayasa Mahkemesi e, yayımlar gerekçelerinde yapmadılar. Hı hı. Ama biz İstanbul'a döndük. Cuma e, Çarşamba sabahı mükerrer sayısında e, beklenen e, yayın gerçekleşti. Hı hı. E, birden fazla e, karar var. Tabii evet. ki hepsini değerlendirmeye zamanımız yok ama Tutukluluğu sürenler salı verilenler <gülüyor> hakkında ihlal kararı verilenler ve verilmeyenler böyle grup grup evet. farklı durumu hukuki durumu olan başvurucular var benzer olaylarda nasıl farklı değerlendirmeler yapıldığına dair örnekler var elimizin altında. Ee, benim önerim tutuklu gazetecilerle başlamak. Ama isterseniz evet. konumuz tutukluluk değişmeyecek. Kıralı evet. dosyası ile de başlayabiliriz. E, bu Saktır gazetecilerle sizin. başlayalım. Çünkü e, Cumhuriyet Gazetesi ile ilgili bu karar aslında e, yani bu dönemin en önemli kararlarından biri. yani Bir anlamda e, Anayasa Mahkemesi ile ilgili Tunusol e, kağıdı, kağıdı gibi bir karar. Çünkü e, muhalif bir gazete Evet. E, aynı zamanda işte 15 Temmuz'un e, hedefi olan e, Fethullahçı Gülen örgütü denilen örgütün yayın organlarından olmadığı halde Hı. böyle bir gazete. Ve e, tümüyle e, yazılanlar, haberler, yorumlar e, bunlara ilişkin değerlendirmeler Dolayısıyla e, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü konusunda e, çok merak edilen e, kriter bir e, kararlar topluluğu diyebiliriz. Evet çok e, gerekçesizlik örneği e, çoğunun e, e, ihlal yok dediği Önder Çelik, hı hı. E, Mustafa Kemal Güngör, Güngör, Bülent Utku, Hacı Murat Kart... Hakan Karasınır ve Güray Tekin Öz hakkında verilen karar ki 2 ve 3 Mayıs'ta biz bu kararın ne olduğuna ilişkin bilgi de alamamıştık. Hı hı. E, çünkü onlar hakkındaki mahkumiyet hükmü e, sınav tarafından e, kesin bir şekilde e, onanmıştı ve e, arkadaşlarımız içeri girmişlerdi hala Kandıra cezaevinde duruyorlar. E, dolayısıyla 2 Mayıs ve 3 Mayıs'ta bu karar açıklandığında biz onların durumunu anlayamamıştık. Şimdi bu, bu toplu halde yayımda onlar hakkında verilen ihlal yok çoğunun ihlal yok dediği kararı da gördük. Ben kendi adıma çok üzüldüm. İhlal yok diyen çoğunluk eee 9. Suç Ceza Hakimliği'nin 5 Kasım 2016 tarihli tutukluluk ilk tutukluluk kararını hukuku uygun bulurken varsayımlardan yola çıkmış. Yani hı hı. bizim yıllardan biri organize suçla mücadelede, terörle mücadelede kullanılan varsayımsal kodların olgusal değerlendirme içermeyen şüpheli gösterilen kişinin somut durumuna Özgü, kişisel, bireyselleştirilmiş, somut delille desteklenmiş değerlendirmeler içermeyen varsayıma önyargıya dayalı kararlarla mücadele etmiş avukatlar olarak e, Anayasa Mahkemesi'nin geldiği e, bugün de çoğunluğun e, hala bu uygulamayı sahiplenir destekler ve kendisinin de aynı e, varsayımsal gerekçelerle ihlal olmadığına dair karar verir hale gelmesinden şaşkınlık içindeyiz. Ben kendi adıma bir utandım. De, bir de bu sadece tutuklulukla ilgili bir değerlendirmenin ötesinde Tabii, e, ifade, kararlar diye düşünüyoruz. <gülüyor> Elbette ifade özgürlüğüyle ilgili daha evvel verilmiş bazı kararlarda Cumhurbaşkanı başta olmak üzere adalet bakanlarının bazı bakanların ...işte e, yerindelik denetimi yapıyor diye değerlendirip e, karşı çıktıkları kararları vardı. Burada aslında e, biz e, yerindelik denetimi yaptığı, ben yerindelik denetimi yaptığı kanısında değilim. Ama çünkü ifade özgürlüğü zaten davanın konusu, basın özgürlüğü zaten davanın konusu... ...ve bunlar e, sözleşmede doğrudan güvence altına alınmış... Ee, haklar, özgürlükler ee, bunlarla ilgili yapılan değerlendirmeler bir şey değil. Yani yerindelik denetimi değil ama e, hakikaten e, anayasa mahkemesinin <gülüyor> Ee, var mı yok mu olduğu konusunda e, bu döneme ilişkin bizi ciddi bir şekilde soru sormaya yönetecek kararlar. Hem öyle hem de anayasa 19. madde tutukluluk e, tedbirinin e, müdahalesi e, o, müdahale ettiği kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ancak somut bir suçun işlendiğine dair kuvvetli belirti olması halinde kısıtlanabileceğini kabul ettiği için Anayasa evet. Mahkemesi zaten görevi gereği delilleri değerlendirmek şüphe derecelerini, ya yani makul şüphe var mı, şüphe derecesi tutuklamayı gerektirir mi diye bir değerlendirme yapmak zorunda. Hı -hı. Dolayısıyla Ağız Ceza Mahkemesi'nin görevini ihlal etmiyor. Şahin Alpay kararında da zaten e, kendi kararının uygulanmaması üzerine verdiği ikinci kararında bu e, hakkının olduğunu bir kez daha e, e, topluma bildirmişti o anayasa mahkemesinin şimdi bugün çoğunlukta bu kararı veriyor olması da tabi ki aradan geçen bir buçuk sene sonra e, ne değişti üssek olağanüstü hal kalktı Ayrıca düşündürücü. Şimdi biz yorum yapmaktan vazgeçelim. Ee, siz bir insan hakları hukuku uzmanı olarak e, dilediğinizi söyleyin. Ben size soru sormayacağım. Bu yani, kararları okuduğunuzda siz ne hissettiniz, ne düşündünüz, neye şaşırdınız, neye sevindiniz nedir efendim sizce durum? Bel, belki de genel olarak şöyle bir şey yapabilir misiniz Duygu Hanım? Yani hem anayasa mahkemesinin bundan önce... İfade özgürlüğü ve basın özgürlüğüne ilişkin verdiği kararlar hem de evet. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu konuda verdiği kararları da Hı -hı. kıyaslayarak genel olarak nasıl bir değerlendirme yapabiliriz bu Hı -hı. verilen kararlar Şimdi şöyle ben bu kararların tamamını okudum. Fakat okumaya ihlal olmayan ve bir adet kabul edilemezlik kararı var Ahmet Şık'la ilgili. Onlardan başladım açık söyleyeyim. Sebebi de şuydu. Anayasa Mahkemesi'nin bundan önce aslında vermiş olduğu ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, yani ifade özgürlüğü çerçevesinde vermiş olduğu kararlara ve elbette ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yerleşmiş ifade özgürlüğü içtihadı bağlamında nasıl bir değerlendirme yapması gerektiğini kendi Kafamda öngördüğüm için hı hı. E, bu değerlendirmeyi ne şekilde yapıp da acaba ifade özgürlüğü daha doğrusu ifade özgürlüğünün kapsadığı e, basın özgürlüğü e, çerçevesinde e, nasıl bir gerekçeyle ihlal bulmadı? E, mantığıyla okudum bir de, bir de kabul edilebilirim kabul, e, ben zaten şunu öneriyorum siz de uygun görürseniz e, benim gözümde burada 3 tip e, Hı -hı. dava var e, ben Ahmet Şık'ın kabul edilemezlik başvurusunu ayrıca değerlendirmek gerektiğini Hı -hı. düşünüyorum çünkü orada söyleyecek çok şey var Hı -hı. E, kabul edilemezlik kararı ile ilgili o yüzden onun üzerinde ayrıca duralım tamam. e, çünkü diğer davalara baktığımız zaman 3 tanesi zaten ihlal buldu basın özgürlüğü ve özgürlük Hı -hı. güvenlik hak yani tutuklamanın hukuka kanuna uygun olmadığı gerekçesiyle kanunlik kriterini taşımadığı gerekçesiyle ihlal bulduğu dava Kadri Gürsel, Murat Aksoy ve Ali Bolaç'la Bolaç alakalı olarak. Diğerleri de şöyle bir yöntem izlemiş anladığım kadarıyla Cumhuriyet Vakfı'nın yönetim kurulu üyeleri ve başkan vekili ve genel yayın yönetmeni Cumhuriyet Gazetesi'nin onunla alakalı aslında kendi yazmadıkları... Evet. Ee, bir e, yazılar almak için yazılar mı manşetlerden atmadıkları manşetlerden e, aslında bu da tartışabiliriz diye düşünüyorum. Hı -hı. Bir objektif sorumluluk. Evet. Cezaların evet. şahsiliğine aykırı bir şekilde aslında bir değerlendirme yapıldığını görüyoruz. Evet. Bir de bir grupta <gülüyor> kendi yazdıkları yazılar <gülüyor> ve paylaşımlar nedeniyle e, kendisine göre Anayasa Mahkemesi'nin yaptığı değerlendirme sonucunda ihlal bulunmayan başvurular. Evet. Şimdi bu başvuruları ben okuduğum zaman e, Hı -hı. bu ihlal bulunanları son olarak değerlendirelim Hı -hı. arzu ederseniz. Çünkü tamam. onlar zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ve Anayasa Mahkemesi'nin bugüne kadar uyguladığı prensiplerin bizim hepimizin bu evet. alanda çalışan herkesin e, bildiği, olması gereken olması gereken prensiplerin uygulandığı. Kamaların belge incelemesi ile ilgili kısıtlama kararlarını hukuk uygun bulan bölümü hariç. Onu <gülüyor> ayrıca, <gülüyor> <gülüyor> onu ayrıca Evet. Zaten. O onu ne yazık ki aşamıyoruz. Yani onu evet. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde de aşamıyoruz. Biliyorsunuz evet. bir ceviz kararımız var. E, ama Almanya'ya karşı çok sayıda ihlal de var. E, bu Türkiye kapsamda Türkiye'de de bence sıra, e, sıra olabilir. E, bu, ama ihlal, dosyaya bağlı. Bakmak gerekiyor elbette evet, ki onda. Tabii. Şimdi bu başvurularda aslında benim açımdan ben bu davalara Hı -hı. baktığım zaman benim için aynen e, sizin söylediğiniz gibi Bahri Bey e, bir basın özgürlüğü davasıdır bunlar. İfade özgürlüğüne daha çok e, yüklenilmesi gereken bu anlamda standartların yerleşmiş içtihadın tam olarak ortaya konması ve bir değerlendirme yapılması gereken bir davayken ben ifade özgürlüğüne ayrılan kısmın çok, çok kısıtlı olduğunu görüyorum ve tamamen tüm başvurular açısından aslında Hı -hı baktığınız zaman evet, evet. E, ihlal bulunanlarda biraz daha e, Hı -hı. detaya girilmiş Mecburen. olduğunu görüyoruz. Hı -hı. Mecburen ama diğer ihlal bulunmayan başvurularda e, ifade özgürlüğü kısmının çok kısa geçildiğini ve evet. tamamen evet. E, tutukluluğun kanuna aykırı olmadığının değerlendirilmesi çerçevesinde yani bizim 5.1 dediğimiz Avrupa Hı -hı. İnsan Hakları ilk sorgu hakimi tarafından tutuklama. Hı -hı. E, anayasamızın 19. maddesindeki e, o anlamda ihlal bulunduğu için direkt olarak demiş ki burada zaten tutuklama için kuvvetli suç şüphesi vardır ve ee, o yüzden de ifade özgürlüğü de ihlal esen, edilmemiş diyerek orayı bilelim. geçmiş. Evet. Şimdi benim bir hukukçu olarak insan hakları mahkemesinin ve anayasa mahkemesinin de benzer içtihatlarını aslında düşünerek bunun çünkü örneğini şeyde de gördük biz. bundan önce az önce zikrettiğiniz Şahin Alpay davası, Ahmet Altan davası, <gülüyor> Mehmet Altan e, davası pardon de, Mehmet çok de, affedersiniz. Mehmet da Altan var. davası e, ve en son e, baktığınızda Ayşe öğretmen davasında evet, da e, evet. hep şunu konuştuk şunu söyledik dedik ki ifade özgürlüğü yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin sözleşmesinin 10. maddesi ve anayasamızda düzenlenen ifade özgürlüğü kapsamında bir değerlendirme yapılırken bunun belli başlı kriterleri vardır bir kere somut olay üzerinden bu bir e, kriter uygulaması şeklinde bir test uygularsınız bu testte hepimizin bildiği işte e, ifade özgürlüğüne yönelik müdahalenin kanunda bir dayanağı olacak tamam o kanundaki dayanağı e, ceza evet. kanundaki ya da terörle mücadele kanundaki maddeler olarak öngörebiliriz buradan hareket edebiliriz ki Ayşe Öğretmen davasında hatırlarsanız evet. burada konuşmuştuk evet. ve demiştik ki keşke. üçlü testi çok güzel uygulamış demokratik Hı -hı. toplumda gerekli ama demiştik keşke, keşke bir kanunlilik kanun, kriteri üzerinden de bir değerlendirme yapsaydı demiştik öngörülebilirlik açısından evet, evet. Ee, onu geçiyoruz tamam meşru amaç hadi geçelim onu da ama demokratik toplumda gereklilik kapsamındaki değerlendirmenin her somut olay bazında sonuçtan bağımsız konuşuyorum evet, evet. uygulanmadan doğrudan doğruya tutuklulukla alakalı tespite bakıp ondan sonra bir ihlal yoktur demek bana göre doğru bir teknik değil aynı zamanda şeye de hiç değinilmemiş gerek olmadığı söylenmiş bu ohal döneminde olmasına rağmen Rağmen, yükümlülükler evet. askıya alınmasına rağmen 15. maddemiz bizim anayasamızın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 15. maddesi burada e, zorunlu bir durum var mı? Kesinlikle gerektiriyor mu durum bu müdahaleyi incelemesi de yapılmamış? Orada varsayımsal davranıyor. Olağanüstü halde tutuklamanın dışındaki tedbirler yetersiz olabilir. Allah Allah yani bu sadece akli bir şey, teorik bir şey ama yani bu somut olayda hangi eylem? E, yüklenmiş. Ay, Hangi evet. delilden e, dolayı böyle bir diğer tedbirlerin yetersizliğinin yarattığı bir durum zorunlu durum olmuş onu açıklamıyor. Bu değerlendirmeyi var, yapması gerekirdi. Ama evet. bu şu sebepten değil yani anayasa mahkemesi e, bunu yapmamış e, bilmiyor hmm. çünkü gibi bir durum Hayır, söz konusu değil. değil. Çünkü zaten ihlal kararlarında bunu görüyoruz. Görürüz. Bundan önce verdiği kararlarda <gülüyor> da bunu görüyoruz. E, şimdi burada hani açık açık baktığım zaman ben bunları okumaya başladığımda <gülüyor> e, şeyden itibaren okumaya başladığımda e, tutuklulukla alakalı ve ifade özgürlüğündeki o küçük bölümlere baktığım zaman aklıma getirdiğim içtihatla ilgili tüm değerlendirmeleri ben kararda göremesem de karşı oylarda gördüm. Evet, evet. İşin enteresan tarafı benim açımdan buydu. Çok şükür evet. karşı oy var. Baş, Ka çok, başkan çok karşı başkan vekilleri. E, bazılarında 5 bazılarında 6. Hasan Tahsin Gökçen'inki çok güzel. Engin Yıldırım'ınki. Yıldırım Zühtah Aslan'ınki evet. de güzel. Zühtah Aslan'ınki evet. de güzel. Gene e, bazılarında 5 tane 2 tane evet. daha üyemiz var. E, Emin bir... Kuz vermiş Yusuf Şevki evet. Hak Yemez Onlar da vermiş. hemen hemen aynı şey. ...şeyleri söylüyorlar zaten. Evet. Birbirlerinden... ...farklı farklı söyledikleri hususlar da var. Ben e, küçük küçük notlarımı Celer da aldım. Celal Akıncı vermiş. Haksızlık... ...etmeyelim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. Hepsini... ...zikretmiş <gülüyor> olalım. Tabii, tabii. E, şimdi... ...tabii okuduğum zaman karşı oy yazılarını... ...ben kararları okurken düşündüğüm... ...yerleşik içtihat aslında... ...karşı oylarda da zikredilenler. Yani kimse Yeni farklı bir şey yaratmıyor. Yani. E, kararları okuduğunuzda... ...mahkemenin yerleşik içtihatını... ...anayasa mahkemesinde keza... ...yerleşik içtihatına baktığınız zaman... Atıf yapılan kararlar da çok enteresan biçimde. işte Şahin Alpay var, e, Can Dündar var, Erdem Gül var. Evet. E, bunların hepsine atıf yapıldığını görüyoruz. Evet, Kendi kararlarına atıf evet, yaptığını yani görüyoruz Can anayasa Dün, mahkemesinin. Özellikle, özellikle Can Dündar ve Erdem Gül kararı Cumhuriyet Gazetesi'ndeki e, yayın faaliyetlerinin e, ilgili olduğu dönemlere de rastlıyor. Yani bu e, haklarında ihlal kararı verilmeyen e, kişilerle ilgili görev yapılan dönemlere ilişkin ve zaten evet. o açılan davalardaki suçlamaların ağırlığının çoğu da Can Dündar ve Erdem Gül'den dolayı. Eee <gülüyor> ve mi? ve ana, yani evet. yani hangi <gülüyor> eylem zaten onu söylüyor mahkemesi. Evet. Hangi eylem suç oluşturmuş onu somut söylemiyor. Karşı da aynı şey söylüyor. Olmadığı bilindiği halde bağlantı kurulmadan katkısı Hı -hı. gösterilmeden e, varsayıma dayalı işte organik bağ var. Evet. Şirketle vakıf hı hı. arasında ve gazete arasında organik bağ var. E, Bağlokçularla ilgili de kişisel bağ var ki bunlar tek tek açıklandığı olmadığı. Evet. Savunmanın dışında hayatın olağan akışın içinde şüpheli e, olarak kabul etmelerimizi suçlu olarak kabul etmemizi sağlayacak herhangi bir somut delil yok diye açıkça hı hı. muhalif şahlerde Açıklanmış. Belirtiliyor. Kararda maalesef böyle bir somutlaştırılmış yok. durum yok. O çok üzücü. Karşı Çoğunluk... oyların evet. e, altını çizerek söylediği husus tam da bu. Evet. E, neden böyle bir kanaate vardın? Bunun somut delillerini göstermeniz gerekirdi. Mesela Ahmet Altan'la alakalı verilen e, kararın karşı oylarından bir tanesine baktığım zaman Zühtü Aslan e, yanlış e, görmediysem. Şimdi e, Ahmet Altan'a isnat edilenler işte bir te, televizyon e, kuruluşunda yaptığı bir e, konuşma. Hı hı. E, ve yine bir e, yayını sebebiyle e, derbi öncesi derbe öncesi yapılan bir televizyon konuşma evet bir televizyon programındaki konuşması ve yine e, taraf gazetesinde FETÖ'de terör örgütün amaçları doğrultusunda yayın yaptığı ile alakalı e, şimdi şunu söylüyor karşı oylarda ve yerleşik içtihatta bu, bunu bu kanaate vardıysanız bunun somut olarak değerlendirmesini yapmak mecburiyetindesiniz. Hı hı. E, mesela karşı oyda şöyle bir ifade var e, bunu aynı şekilde Engin Yıldırım da karşı oyunda söylüyor ve diğer birkaç tane karşı oy da buna vurgu yapmış. Başvurucuya isnat sadece Ahmet Altan'la alakalı değil bu arada. Bu bütün aslında e, ihlal olmadığına dair verilen kararlarda ortak e, düşüncedir. Evet, evet, evet. Başvurucuya isnat edilen eylemlerin ifade ve basın özgürlükleri kapsamında olduğu noktasında ciddi iddialar olduğu gibi diyor. Somut olayın koşullarından da durumun bu şekilde olduğu anlaşılabilmektedir. E, bu nedenle kuvvetli suç şüphesi belirlenirken tutukluluk açısından çok daha titiz olması gerekir. Ve özellikle de vurgu yapılan budur. Biz bunu Ayşe Öğretmen davası kapsamında o dava başka başvurulara etki eder mi acaba diye konuştuğumuz zaman da evet. bunu vurgulamıştık hatırlarsanız. Bir konuşmayı, bir yazıyı, bir makaleyi, köşe yazısını, röportajı içerisinden iki tane, üç tane cümleyi çıkartıp ee, bu terör propagandasıdır, bu işte şu terör örgütünün e, yayını gibi davranmaktır, bu şekilde faaliyet göstermektir e, demek Hiçbir somut e, bağlantı kurmaksızın doğru değil e, yerleşik içtihat bağlamında. Bütününe bakmak gerekir. Zaten karşı oy da bunu söylüyor. Ki, ki, heleki, ce, ki ceza ceza dairelerinin ve ceza genel kurulunun daha önceki dönemleri ilişkin yerleşik kararları da budur. Hı, yani yazının bütününe bakarak. Tabii ki cımbızla e, çekmek e, evet, diye kullanırız. Evet. Cımbızla çekilmemesi gerekir. E, çok net bir şekilde ortaya koyulanlardan bir tanesi de şu. ifade özgürlüğü değerlendirmesi yaparken ki 15. maddenin yürürlükte olduğu terörle mücadele kapsamında tedbirlerin alındığı bir dönemde... ...bu şu demektir, terörle mücadele tedbirleri bir yanda ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü bir tarafta. Şimdi bu, bununla alakalı bir denge değerlendirmesi yaparken bir demokratik toplumda gereklilik kapsamında e, burada hangi kriterler devreye girdi, e, konunun bağlamı, ne zaman söylenmiş, ne söylenmiş ve en önemlisi yine karşı oylarda altına çizerek e, yorum yapılan e, şiddete teşvik var mı, ayaklanmaya teşvik var mı, şiddet çağrısı var mı? E, bir de buna nefret söylemini ekleyebiliriz. Bunların hiçbirinin değerlendirilmediği bir ifade özgürlüğü değerlendirmesi eksik bir değerlendirmedir bir de buna şunu eklemek lazım o da çok önemli e, caydırıcı etki e, ifade özgürlüğünde bu bizim üçlü test olarak adlandırdığımız demokratik toplumda gereklilik incelemesinin son aşamasında şuna da bakılır yani bu kaçınılmazdır. Basın söz konusuysa gazetecilik faaliyeti söz konusuysa özellikle tutuklama gibi bir ağır tedbirin e, gazetecilik faaliyetlerinden dolayı paylaşımlardan dolayı yazılardan röportajlardan dolayı <gülüyor> bu tedbirlerin somut gerekçesiz uygulanıyor olmasının bütün basın gazeteciler ve ifade özgürlüğünü kullananlar üzerindeki caydırıcı etkisinin de dikkate evet. alınması gerekiyor. Yani iki yönlü bir e, şey... E, tehlike oluşturuyor aslında. Hem ifade özgürlüğü hem de e, gazetecilik faaliyetini engelleme açısından. E, o anlamda önemli. Yani Dündar de... kararında bunu çok açık bir şekilde işaret etmişti. Evet. Züştü Arslan dediğiniz gibi zaten bu caydırıcılığa dikkat evet. çekmiş. Hatta bir adım ileri gitmiş demiş ki şiddeti ve terör örgütünü destekleyici mahiyette yazılar da çıkabilir bir gazetede. Evet. Sadece bunun böyle olması yayın politikasının bütünüyle değiştiğini Hı -hı. göstermeye yetmez. ...demiş. Çok önemli. Cezaların şahsiliğine... ...dikkat çekmiş. Az önce sizin evet. de... ...söylediğiniz gibi ve beni en çok... hani ...etkileyen bölüm de... ...bu Anayasa Mahkemesi'nin 2009... tarihli kararı oldu. Çünkü terörle mücadele yasasının... ...biliyorsunuz 6. ve 7. maddesinde... ...hükümler var. Eser sahibi... ...olmasa bile... Evet, eğer bravo. ...eser sahibinin eseri... ...yani yazısı, düşüncesi... ...terörle mücadeleyi ihlal eden... ...o kanunda düzenlenen bir suç... ...olarak değerlendirilirse yayını yapan da sorumlu oluyordu. Bu objektif sorumluluğu az önce Bahri Bey'in dikkat çektiği konuya delalet ediyordu ve Anayasa 38'deki cezaların şahsiliği ilkesinden dolayı ta 2009 yılında Anayasa Mahkemesi bunu ihlal etmişti. Şu an Anayasa Mahkemesi'nin başlarına ihlal karar vermiş. E, e, özür dilerim. E, bunu hatırlatıyor. Biz mahkeme olarak 10 sene önce evet. zaten cezaların şahsiliği ilkesine sahip çıkmıştık. Basın kan terör mücadele Tabii. kanunundaki e, objektif sorumluluğu ayık Şimdi bunu böyle çoğunluk bu kararı vermekle aslında fiili bir objektif sorumluluk durumunu evet. e, yeniden, yeniden gündeme. E, bunu da güya Avrupa İnsan Hakları görmüş, Mahkemesi'ndeki bir kararı. Evet, evet oluyor. Bu çok önemli gerçekten. İntiyar sahibinin sorumluluğuyla alakalı. Evet. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de o, o kapsamda kararı Karar zaten var. E, kanun değişti. Ama e, bundan, bundan sonra bizim bu, bu karardan Daha sonra, sonra zaten kanun olduk. da değişmiş evet, durumda. Değişti. Tabii, tabii, tabii, tabii ki ona dikkat çekiyor zaten. Kanun da ayıklanmıştır bu. Bunu dikkate alarak kanunun geride kalan maddesinin değerlendirmesi lazım. Benim karşı oylardan çıkardığım e, yerleşik içtahat dışında hakikaten önemli hususlardan bir tanesi bu objektif sorumluluk şahsilik meselesiydi. Evet. E, bir diğer mesele de aslına baktığınız zaman e, yine caydırıcılık e, hı hı. söz konusu olması ve eski kararlarda şuna da atıf yapması bazı karşı oylarda o yazıyor. Eee Özellikle Ahmet Şık e, davasına <gülüyor> baktığımız zaman bu daha çok gündeme gelecek. Bizim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önündeki eski e, parti kapatma davalarında ihlal bulunan örgütlenme özgürlüğü bağlamında <gülüyor> ve aynı zamanda da e, yine ayrılıkçı görüşler, e, farklı görüşler e, bunlar hakkında da kamuoyunun bilgilenme hakkı vardır. E, bu anlamda da bazet, gazetecinin yaptığı faaliyet şiddete teşvik etmediği, şiddeti içermediği, ayaklanmaya teşvik etmediği müddetçe e, özgürdür. Gazeteci toplumun bekçisidir. Baktığınız hı hı. zaman e, bekçi, köpeğidir. bekçi köpeğidir. Tam olarak bu ifadeyi kullanır. E, İngilizcesi de bu şekildedir. E, o yüzden de hele ki Cumhuriyet Vakfı ile alakalı olan başvurular yani işte genel yayın yönetmeni e, ve e, özellikle yönetim kurulu üyesi ve Akın Atalay icra kurulu, e, icra başkan. kurulu başma, başkan, başkanı, başkan vekili başkan. <gülüyor> e, ile ilgili olarak e, yani burada böyle bir değerlendirme yapmak. E, yayın Hı -hı. politikasının Hı -hı. değişmesinin doğrudan doğruya e, bir terör örgütü bağlantısı olarak somut bir bağlantı kurmaksızın değerlendirilmiş Hı -hı. olması enteresan bir e, eleştirilecek evet. bir nokta olmuş. Çünkü, Çünkü şu da var. Bakın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Anayasa Mahkemesi'nde atıf yaptığı pek çok içtağı söylediği. Şudur aslında. E, bir gazetecinin siz nasıl haber yapacağına, bir gazetenin nasıl çıkacağına, hangi konularda nasıl haber yapacağına ne bir mahkeme karışabilir ne de başka biri karışabilir. Gazeteci bu Hı -hı. anlamda haberin şeklini belirlemekte özgürdür. Hı -hı. Tek bir. İstisnası az önce söylediğimiz şeydir işte <gülüyor> şiddet nefret söylemi, ayaklanma e, çaresi terörizme övme terörü övme e, gibi durumlar elbette ki hariç onları zaten bir kenara koyuyoruz ama öyle bir durum söz konusuysa eğer bunun somut olarak gerekçelendirilmesi lazım şu şu şu sebeple diye yani eğer şu siz, haberde şu yazıda tabii, bu vardı tabii ki, tabii ve bu, şu haberdeki bu yazıdaki ee, bu kişiye ilişkin sorumlulukta doğrudan sorumlulukta bu, bu sebeple diye bu bağlantıyı zaten. göstermesi gerekirdi. Engin Yıldırım'ın böyle sözünüzü bol bol kesiyorum özür dilerim ama Engin Yıldırım'ın ben, ben, ön... ben hemen kesiyorum. <gülüyor> ben Duygu olabildiğince dinleyicilerimiz erarlansın istiyorum ama bu Engin Yıldırım'ın e, muhalefet şerhindeki 15. E, paragrafı çok önemli. E, özgür ve demokratik bir toplumsal düzende basından beklenen ...iliştirilmiş ve sadece resmi açıklamalara itibar eden bir gazetecilik değil... ...olayları soruşturan, evet. sorgulayan arka planını ortaya çıkarmaya çalışan bağımsız bir gazetecilik faaliyeti olduğunu da hatırlatıyor. Bu Ahmet Çık davası <gülüyor> yalnız. Şeyde de, Önder Çelik'te Onda da aynısını. Evet. Şu an içeride Kandıra'da e, evet. evet. e, hükümlü olan e, cezalarını ve çeken gazeteciler içinde e, aynı şeyi söylemiş. Yine ben e, Hasan Tarsin Gökçen'in e, Yargıtay'dan e, gelen ve şu an bir bölümün yeni başkanı olan e, Sayın Yargıcı'nın yaptığı yorumları da çok değerli buldum hı hı. E, o da aynı şeye dikkat çekiyor yayın politikalarının bazen e, örgütlerin amaçlarına benzerlik gösterecek şekilde haberleri kapsaması olabilir ama bu e, TCK 220 Taksim 7'de düzenlenen örgüt olmamakla beraber örgüte yardım suçunu hı. mu oluşturuyor somut olarak bunu ortaya koymanız lazım burada ilgili ve yeterli gerekçe açıklanmamıştır hı hı, diyor bu hı. çok önemli Sonra yine sanırım başkanın yaptığı yazdığı bölümde buzacı kararına atıklıyor. Evet. Artık ilk tutuklamada ilgili ve yeterli gerekçeleri söylemeniz lazım diyor. Ve yine Hasan Tersin Gökçen diyor ki vakıf yönetimindeki değişiklik yayın politikasının değişmesiyle aynı döneme denk gelebilir diyor. Tek başına ikisinin aynı döneme denk gelmesi bütün yapılan her şeyden vakıf yöneticilerinin sorumlu olduğu anlamına gelmez. Kaldı ki tam da öyle değil yani. Tam da öyle değil. Kaldı Zaten olmadığı... diyor, bunu ortaya koyamamıştır. Sadece paralellik olduğuna sığınmıştır ama somut olarak hangi veriyle, hangi delille hı hı. yayından Tabii. sorumlu olduğunu ortaya koyamamıştır. Bu da çok önemli. Ortaya koyduğu de, müddetçe evet, bir değerlendirme yapabilir. Bir Onda de, bir problem yok. Bir de e, Duygu Hanım'dan rica ederim tekrar. İlk başta söylemiştiniz ya Ahmet Çık'ın kabul edilemezlik evet. kararının gerekçesi ve kriterleri evet, evet. açısından... ...değil mi? Tabii, tabii. Şimdi onu ona onu ayırmak gerekiyor. Bu da öne, gerekiyor. önemli bir şey ee, şimdi, Şıkın... Niye kabul edilemez bunu? Şimdi ben bu davayı okuduğum zaman... ...Ahmet Çık'ın davasını... ...benim aklıma bir dava geldi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden... ...hani çağrışım yapıyor, bu elimde değil. Ee, bir Danimarka davası. Çok çok eski bir dava. Bilenler hatırlar, ee, okundu, yazıldığı gibi okuyacağım. Belki bakmak isteyenler olabilir. Yer Jersild davasıdır. Şimdi Ahmet Çık'ın başvurusuna konu olan e, mesele... Esas itibariyle gazetenin internet sitesinde yayınlanan e, bir haber ve bir e, röportaj. Bu bir röportaj. Evet. E, ve e... Savcının, savcının Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden DHKPC terör örgütü mensupları ile olay sırasında telefonla görüşen başvurucunun bu görüşmeyi röportaj haline getirerek aynı gün akşam saatlerinde gazetenin internet sitesinde diye devam ediyor. Hı hı. 50. paragrafında hı hı. bununla alakalı bir değerlendirme yapmış ve kabul edilemezlik hı hı. söz konusu olmuş burada. Şimdi ben bunu okuduğum zaman dediğim gibi direkt olarak hı hı. Jersit davası aklıma geldi hı hı. çünkü orada da bir. <gülüyor> e, röportaj söz konusuydu e, bir gazeteci tarafından e, yapılmış olan e, ve bu e, röportaj değerlendirilirken içeriği e, az önce benim söylemiş olduğum ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü araştırmacı gazetecilik <gülüyor> anlamında özellikle e, herkesin e, güncel bir olay hakkında her cepheden bu Değil konu mi? hakkında bir bilgi alma hakkı, gerçekçi ve gerçekçi, ayrıntılı ayrıntılı bilgi Özgütlerin alma de hakkı ne dediğini anlamaya çalışarak bunu anlayın Mahkemesi Tabii. söylüyor zaten. Tabii. Yani Türkiye ile ilgili Tabii. pek çok kararını bu söyledi. Ve gazetecilik açısından müthiş bir örnek bence. De. Sadece resmi görüşü Tabii. değil, alternatif, farklı görüşleri de ve dayanakları Aynı. da öğrenme hakkı var. Hakkı topluma. vardır. Ee, o yüzden de şimdi ifade özgürlüğü kısmına baktığım zaman, e, ben direkt orayı açtım Ahmet çıktı. Evet. Ee, ve e, kaç paragraf? Dört paragraf gördüm. Dört paragrafın zaten son paragrafını saymayın. Üç paragraf. Bir paragrafında sadece... ...yine tutukluluğa atıf yapmış. Evet. Tutukluluğa atıf yaptıktan sonra... ...somut olaya geçmiş. E, tutuklama nedenleri mevcut olabileceği e, olduğu söylenmektedir. Başvurucunun yalnızca ifade ve basın özgürlüğü... De, ...değerlen... ...kapsamında yapılan... E, ...eylemleri nedeniyle soruşturmaya maruz kaldığını ...tutuklandığına ilişkin iddiası yönünden... ...bir sonuca varılması gerektiğini kılan... ...gerekli kılan bir durum bulunmamaktır. Açıkça dayanaktan... ...yoksundur diyor. Şimdi açıkça dayanaktan... ...yoksunlukla ihlal... ...yok demek arasında farklı ama çok ince bir çizgi var yani e, bu kriterleri uygulayıp ondan sonra ihlal yoktur da diyebilirdi mesela baktığın zaman ya da ihlal vardır da diyebilirdi ama doğrudan bir e, kısa bir e, atıfla tutukluluğa yine dayanaktan yoksundur demiş <gülüyor> e, şimdi burada Engin Yıldırım bu görüşe katılmamış kabul tek edilemezlikte evet muhalefeti var, muhalefeti var. E, burada tek muhalefet e, diğer davalarda 5 ya da 6 evet. muhalefet vardı şimdi ben Engin Yıldırım'ın ...şeyini okuduğum zaman direkt Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bahse konu davasında yapılan hı hı. değerlendirmeyi gördüm. Özellikle 12. paragrafını okuyabilirsiniz. Hı hı. E, şimdi burada şunu söylüyor aslında. Yani bir e, içeriğinin incelenmesi gerektiğini söylüyor e, baktığınızda. E, üslup e, kullanılan görseller bakımından bazı durumlarda gazetecilerin daha hassas olması gerektiğini aslında söylüyor. Ama hı. şunu da söylemiş... E, Somut olay haberleştirilirken işte neredeyse tüm basın yayın organları teröristlerin amaçları ve eylemi neden yaptıkları konusunda kamuoyunu bilgilendirmiştir. Bu da gazetecilik faaliyeti kapsamında gayet doğaldır. Yani hı hı. burada bir araştırmacı gazeteciliğe vurgu var hı hı. baktığınız zaman. Hı hı. Aksi bir görüşün benimsenmesi terör eylemlerinin haberleştirilmesinin potansiyel olarak terör evet. örgütü propagandası olarak değerlendirmesi sonucuna ulaşabilecektir. Böyle bir sonuçta diyor demokratik bir toplumda terör olaylarıyla ilgili sağlıklı bir tartışma ortamın oluşmasına ve en önemlisi bilgi akışına engel olacaktır. Evet. Kamuoyunun bilgilenmesinden evet. bahsediyor. <gülüyor> konuyla ve güncel olaylarla ilgili. Ee, o yüzden sadece bu söylemlerin aktarılmasının kuvvet tutuklama için kuvvetli suç şüphesi oluşturulması noktasında e, bir şey var. E, bir problem var diyor. Gene aynı şeyi söylemiş aslında. Yani e, her <gülüyor> şeyden önce bir ifadeyi kullanan kişinin sorumluluğu belirlenirken söz konusu e, ifadeye Objektif olarak sizin benim kamuoyunun kattığı anlamın ötesinde bunun altında ne var acaba diye bir e, değerlendirmenin yapılmaması gerektiğini bir bütünü itibariyle e, konunun, e, röportajın, makalenin e, her röportaj, neyse o. Röportajlar özellikle maddi olay konusunda doğrudan hakikaten bilgilendirmeyi de amaçladığı için evet. çok önemli ve sizin bu bu bölümde işaret ettiğiniz konu. Yani bilgilenme evet. e, hakkı yani yurttaşın bilgilenme hakkı o ünlü handicide kararında yani Tabii. ifade özgürlüğünün kriterleri Tabii. konulduktan sonra asıl önemli olan e, e, konulardan birinin de yani e, toplumun bilgilenme hakkının evet. olduğu ve bu açıdan da toplumun belli kısmını rahatsız eden. E, ...haberlerin... E, ...olabileceğini işaret etmektedir. Burada e, şunu da söylemek isterim... 11. ...gazetecilik paragraf çok önemli, onu da okumanızı istedim. 13. Medyo. paragraf. Evet, bu. Ancak bir gazetecinin terör örgütü lideriyle yaptığı röportajda... ...hangi kelimeleri ve kavramları kullanacağı... ...kendisinin <gülüyor> ve ilgili yayın organının... ...editöryel tercihleriyle ilgilidir. Kötü evet. tercihler... ...terör propagandası suçu olarak değil... sorumlu gazetecilik <gülüyor> olarak görülmelidir... ...diye bir değerlendirmesi var. O da hani kızmış aslında Ahmet Ama zaten <gülüyor> ama 12. Ki, paragrafta kızabilirim, var. Evet. Kızabilirim ama kötü gazetecilik derim... ...ama bunu bir suç ya da... ...bir başka türlü değerlendirmen... ...bu özgürlüğün kullanımıdır... ...gazeteciliğin kapsamındadır. <gülüyor> Gerille e... lafı için... Gerille şey. lafı evet. için. Yani yani bizim... Kullanılan üsluptan bahsediyor. Evet. Bizim, bizim bildiğimiz mesela bu konuda özellikle çok ciddi e, dünya çapında röportajlar yapan Mehmet Ali Birant'ın şeyleri vardı. Yani, çakal Carlos'tan tutun da işte o zaman e, şeye kadar e, herkesin e, yani ismini anmaktan korktuğu Kastro'yla yani ondan sonra Yasser Arafat'la e, sonra Leyla Bin e, e, kardeşi neydi bir e, Yaser Arafat'ın Leyla Halit'le yaptığı hı hı. röportajlar ki o dönemde bile hiç bu şekilde algılanmamıştır. Yani o kadar ciddi şiddet eylemlerinin sorumlusu olan Leyla Halit'le olan röportajlar Türkiye'de Mehmet Ali Biran tarafından yapılıp yayınlanabilmiştir evet, o dönemde. benim dediğim gibi hep aklıma jers davası gelir dinleyicilerimizden de me merak edenler varsa eski çok eski bir davadır onu okuyabilirler Yok, evet. benim aklıma geldiği için söyledim tez röportaj evet. çünkü o da ırkçı söylemlerle Bu alakalı karar, yapılan bir karar, kararda bulunmayan güzel bir örnek Evet evet. Benim. kararda bulunmadığı için önemli söylemek istedim şimdi 23. paragrafında da şunu söylüyor onu da söylemeden geçemeyeceğim madem basın özgürlüğü konuşuyoruz araştırmacı gazete ...gazetecilik konuşuyoruz. Hı hı. Diyor ki özgür ve demokratik bir toplumsal düzende basından hı hı. beklenen, iliştirilmiş ve sadece resmi açıklamalara itibar eden bir gazetecilik değildir olayları soruşturan, sorgulayan ve arka planını ortaya çıkarmaya çalışan bağımsız bir gazetecilik faaliyeti yürütmesidir aslında basından beklenen. Bu yüzden biz basını daha pamuklara sarıp koruruz. Ona bak bekçi köpeği lakabını takarız. Demokratik toplumda tartışmaya katkı verecek. Halkı bilgilendirecek. Önemli veriler basının bize aktarması gereken bir görevdir. Sorumluluktur. Elbette ki etik ilkeler de söz konusudur. Evet. Bunu bunu zaten Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesinde de bunu söylüyor. Basının hatta, da bir tane sorumlulukları hatta, var. Hatta özür dilerim. Yani burada bir şey daha ben anımsatmak istiyorum. Hı hı. Hatta yani basın özgürlüğünün önemli sınırlarından biri de kişilik haklarına Tabii. yönelik saldırıdır. Buna rağmen mesela Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararlarında kişilik haklarıyla kamunun bilgilenme hakkı <gülüyor> ve gazetecinin kamuyu bilgilendirme sorumluluğu karşı karşıya geldiğinde <gülüyor> ikincisine ağırlık vermiştir Yargıtay. <gülüyor> yani demiştir ki kamu e, yurttaşın veya bilgi kamunun bilgilenme hakkı, hakkı bilgi Her alma hakkı konuda görüşler e, ve gazetecinin e, kamuyu bilgilendirme sorumluluğu kişilik haklarının önündedir diye de kararlar var Aynen. Evet yani tek tek sınır o. Tek sınır e, ucuz bir saldırı olmaması. E, ucuz saldırı olarak tabir ettiğimiz ve en önemlisi elbette ki <gülüyor> özellikle terörle mücadele kapsamında şiddete teşvik, şiddeti övme, teröre övme e, nefret söylemi, ayaklanmaya teşvik bunların olmadığı ihtimalde muhakkak somut olarak neden bunun ifade özgürlüğü kapsamında korunmayacağının ortaya konmayacağının <gülüyor> ...çok önemlidir yerleşik işlem, bunu söyle. Peki bir ara verelim yani, mi? Bir zaman. müzik arası verelim. <gülüyor> Bu zor, zor anayasa mahkemesi kararı günlerine ilişkin bir, <gülüyor> bir müzik arası. 4.9 Açık Radyoda e, ikinci bölüme devam ediyoruz. Müziğin ne zaman biteceğini bir türlü kesirememiştik. E, bu, bu arada, bu arada, bu e, arada ikinci bölümde konuşabileceğimiz veya belki de bilinleyicilerimizin merak ettiği bir konu var. Hemen sıcağı sıcağına yaşadığımız gezi davası. Bununla ilgili gizli neleri konuşalım ama diye. Nazıl Azıcak'la ama... ilgili oy birliği çıktı evet. ya. Yani böyle hepsini evet. kategorik olarak... konuşalım sonra evet, da gizliye evet, evet. Evet. evet. Niçin evet. oy birliği mesela? Siz nasıl değerlendirdiniz? Ee, kısaca. Şimdi... Ha, bu arada şunu da söyleyelim. Onun geç, geçmemiş olalım. Ee, diğer ihlal çıkanlarda aslında bu dediğimiz yapılmış. Yani Hı -hı. E, aynı Şahin Alpay davasında da olduğu gibi diğer ifade özgürlüğü davalarından Altan davasında olduğu gibi hani söylediğimiz değerlendirme yapıldıktan sonra hı hı. ihlal olmadığı sonucuna varılmış. Bir de üstüne üstlük 15. madde kapsamında da inceleme yapılmış. Evet çok ee, uygun, o, o yapılmış mesela diğerlerinde gerek olmadığına karar verilmiş ama bunlarda o da yapılmış. Zaten karşı oylarda da eleştirilen noktalardan bir tanesi buydu. Evet. Niye yapılmadı ee, bu e, idi? Sözleşmenin 15. 15. maddesi. O, o halde, halde bile olması. ihlal etmiyorsa o zaman ihlal etmiyordur mantığıyla yola çıkıyor. Çünkü öbür Aydın Yavuz'a atıf yapıyor ya. Evet, bir evet de o Aydın Yavuz'a yani. atıf evet. var. Na, şimdi bütün e, kararlarda e, bu arada şunu da söyleyelim o zaman şeyde Hı -hı. de karşı oy var gene. Yani ihlal dedik biz bütün şeyi Hı -hı. uygulamış onda da karşı oy var. Evet, evet. E, Tersine dengeler var. Bu sefer evet. ihlal yok diyenler orada. Diyorlar <gülüyor> i̇hlal ki, var diye muhalefet şerleri vermişler. Onlar diyor ki ama şey yapmadan diyorlar onlarda. Yine somut yani içeri, olmayan. Ha, aynı. Somuta evet. girmeden e, deniyor ki hayır böyledir. Yayın politikası değişmiştir. Bu sebeple de evet. işte ifade özgürlüğü kapsamında olmamalıdır gibi. Onlarda da şerh var. Şerhin olmadığı bir evet. tek Nazlı, Nazlı Olacak alacak. davası var. Ee, herkes söz birliği yapmış. Oy birliği demiyorum söz birliği yapmış. Ee, Niye? Şimdi nazlı alacak. Yani buradan zaten en e, az sayfa olanlardan biri evet. de o. Şimdi <gülüyor> benim anladığım 64. paragrafta tutuklulukla alakalı 64. paragrafta e, yayınladıkları e, üzerine sosyal medya paylaşımları e, sosyal paylaşımlarda bulunmuştur diyor. Hepsini yazmışlar 64. paragrafa. Onun sonucunda da 65'te şöyle bir şey söylemiş. Hmm. 15 Temmuz 2016 tarihinde ki tarihlere baktığımda burada ben de bu. Burada gördüm yani hani bilmiyordum hakim değildim şeye 16 Temmuz 17 Temmuz gibi tarihler bu tarihlerde yani 15 Temmuz'un akabinde gerçekleşen sosyal medya paylaşımları. Orada da şu gerekçeyi söylemiş soruşturma esas alınan bu paylaşımların darbe girişiminin sıcağı sıcağına yaşandığı ve soruşturulduğu dönemde yapıldığı hı hı. işte hani şuna getiriyor aslına bakarsanız olay hemen olduktan sonra sıcağı sıcağına bu paylaşımları yapmış bir de diyor üstüne üstlük. Bunun yapıldığı dönemde yani bu dönemde paylaşımların yapıldığı dönemde darbe girişiminin de bu terör örgütü tarafından yapıldığı konusunda da bir tereddüt yok bunu bilerek yaptı demek istiyor aslına baktığınız zaman. <gülüyor> o yüzden de söz konusu paylaşımların yapıldığı dönem ve paylaşımların içeriğini ve bağlamını dikkate alan bu ifadeleri FETÖ PYD ile bağlantılı bir suç işlediğine dair kuvvetli belirti olarak kabul etmesinin temelsiz ve keyfi olduğu söylenemez diyor. İlk tutuklayan sorgu hakiminden bahsediyor burada ilk tutuklamasından bahsediyor. Yani şuna getirmiş, bu sebeple de diyor, kuvvetli suç şüphesi söz konusudur. Yani yüzüncü maddenin şartlarının yani gerçekleştiği konusunda, öngünleyisi olmak konusunda kuvvetli suç şüphesi. şüphesi. Aynen. Yani Ama ne tabi, yapıldığının farkında diyor. Yani birine getirmiş, ona getirmiş. <gülüyor> ona getirmiş. E, tabi hani burada şey sokmuş. Bakın gene bir kriter soktuğunu görüyoruz. İşte zaman, bağlam. <Gülüyor> ee, ben bunu değerlendirdim. Zamanında da değerlendirdim gibi bir değerlendirme yapmış. Şimdi ben... E... Ki bunu, bunu aslında şeydi Ayşe Öğretmen e, kararında da evet. zaman... Evet. Kimin tarafından söylen... Ama o yapılmalı yere, zaten. Evet, evet. Ama aslına baktığınız zaman da bu ifade özgürlüğünün demokratik toplumda gereklilik incelemesinde incelenmesi gereken bir şeydir. Evet. Gene Aynen. açıyoruz, bakıyoruz, üç paragraf bunlar burada yok. Ama yapılması evet. gerekir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ve Anayasa Mahkemesi'nin ifade özgürlüğü kararlarına baktığınız zaman tutukluluktan ihlal bulsa bile... <Gülüyor> ee, ya da bulmasa bile fark etmez ifade özgürlüğü kısmını tekrar irdelediğini bunu görüyoruz <Gülüyor> bir sonuca varabilmek için. Ben yalnız tutuklulukla Yöntemsel ilgili bir şey... ve gerekçe bakımından Anayasa Mahkemesi'ne bir eleştiri yapılması Hı -hı. gerekiyor bu Evet ama yani diğer ihlal kararlarında yok bu. Hani Hı -hı. ihlal kararlarında var o inceleme. Onda Hı -hı. bir problem yok. Ee, şimdi tutukluluk konusunda kuvveti suç şüphesi olmasını yeterli saymış. Oraya atıf Hı -hı. yapmış. Gene 15. madde yükümlülüklerin askıya alınması, incelemesi yok. Ben burada tutuklulukla ilgili bir şey söyleyeceğim. Hep gözüme çarptı. Hepsinde tamamında şey hariç Kadri Gürsel... İhlar verdikleri Ali Bolaç, verdikleri, Ali Bolaç, Ali Bolaç ve, ve Murat, Murat Aksol, Aksol. Aksol kararları hariç tabi orada ihlal bulduğu için ama burada da hep aynı şeyi söylemiş tutuklulukla ilgili öngörülen cezanın miktarı <gülüyor> E, kaçma şüphesine e, somut delilmiş gibi Katalogda değerlendirilmiş. Katalogda olması varsayılmasına neden olabilir diyor ve onu hiç Aha. anayasaya aykırılığını düşünmeden olduğu gibi kabul ediyor. O, onun kendi anayasaya aykırı zaten. Ama işte Selahattin Demirtaş'ın Avrupa e. İnsan Hakları Mahkemesi davasında, gerçi e. hani şu an bir hükmü yok, e, büyük daire kararını bekliyoruz ama e. prensipler e. bakımından orada bir problem yok. Orada hı. hani açık açık kaç, kaçma şüphesini hatırlarsınız hı. konuşmuştuk hı hı. burada da. Evet, evet. Somut ortaya koyulması lazım. Tabii. Öyle cezanın büyüklüğüyle, küçüklüğüyle Ortaya konulabilecek Kaldı bir şey olmamalıdır. Kaç, kaçma, Hele tutuklama kaçma şüphesi uzanırsa... konusundaki e, mesela 109. madde adli kontrol tedbirleriyle ilgili düzenlemede katalog suçlardan olsun olmasın suçun nevi ve tabii. cezanın miktarı ne olursa olsun uygulanabileceğine tabii. ilişkin. Yani orada, tedbirin tabii. Özgürlükleri daha kısıtlı daha az kısıtlayarak <gülüyor> muhakemeye aksatmayacak şekilde kullanım yollarından biri bulunmuş ve zaten <gülüyor> bizim şeyimize de ceza mahkemesi kanunu da sonradan eklenmiş. Tutuklama yasak evet. aslında CMK'da istisna. Adli evet. kontrol asıl yani onu bir tepe taklak hale getirmemiz gerekirken hiçbir gerekçe açıklamadan adli kontrolün yetersiz olduğuna ilişkin dokuzuncu suç ceza Hı -hı. yargıçlarının Cumhuriyetçiler evet. Bakımından ya da diğer dosyalarda diğer yargıçların yargıçlıkların evet. gerekçesini yeterli buluyor. Hı -hı. Kendi kararlı da çelişiyor böylelikle evet. aslında. Şokta da şey de söyleyelim evet. lütfen. Hani ben kendim Hı -hı. E, bu aşamada son sözümü söylemiş olayım bununla ilgili. Bu katalog suç katalog suç meselesi. Hı -hı. E, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin o Hı -hı. demir taş kararını tartıştığımız zaman e, da bunu söylemiştik. E, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin benimsediği bir şey değildir. Yani katalog Hı -hı. suç diye bir şey, e, belli suçlar açısından tutuklamanın e, kabul olarak kabul var, var kabul e, sebebi olabilir. var olarak kabul edilmesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından da eleştirilmiştir. Tabii Her ki. zaman bununla ilgili çok kararı var. Hı -hı. O yüzden hani direkt olarak bunlara atıp yapılmasından ziyade Hı -hı. somut Olaylara dayanan evet. suç şüphesini. Tabii ben 63 doğumluyum. 1963 tarihinde Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı var. O zamanki CMUK 104'te ağır cezalık suçlar bakımından tutuklama kararı verilmesini zorunlu kılan bir düzenleme var. Olmaz diyor. E Ben 56 yaşındayım. 57'yi sürüyorum. Şimdi katalog suçla aslında şey 63 yılında verdiği ihlal kararını hı hı. fiilen ortadan kaldırıp evet. İhtiyaca göre karar üretmiş oluyor o zaman yüksek evet, mahkeme. Evet, Bu kabul evet, edilemez gerçekten. Evet, evet ben şimdi zaman an Gezi davası. Şimdi az kaldı çünkü izleyicilerimiz merak ediyordur. Evet. Gezi davası işte çok 2013 yılındaki Taksim'de aslında <gülüyor> Taksim dayanışmasının veya Taksim platformunun önce işte Taksim meydanındaki ağaçların kesilmesini önlemek için mahkemeye başvurarak, arkasından yürütmenin durdurulması kararı alarak bunun yaşama geçirilmesi için yaptığı idari, yargısal bütün başvurular sonuçsuz kalınca bunun kamuya aktarılması sırasında polisin uyguladığı şiddet sonrası gelişen olaylar ve bunun arkasından e, müthiş bir iddianame ve 2 yıla yakın süredir 4 yıl 10 ay sonra tutuk, evet. tutuklu Yok, kalan tutuklu kalan e, Osman Kavala'nın e, ve birçok e, sivil toplum e, kuruluşu temsilcisinin yargılandığı bir dava. E, bunun e, ilk iki gün e, önceki pazartesi yani ayın 23'ü ve 24, 24, 24 ve 25'inde devam eden dedikçe. duruşmasında e, yakalanamayan bazı sanıklar dışındaki tüm sanıkların sorguları yapıldı. Evet. Ve e, özellikle tutuklu sanıklar e, Osman Kavala ile Yiğit Aksakoğlu ile ilgili e, tahliye talepleri yoğunlukla e, mahkemeye iletildi. Sonuçta Ahmet, e, şey e, Osman Kavala ile ilgili tutukluğun devamına muhalefet şerhili. <gülüyor> e, Aksakoğlu ile ilgili de tahliye karar verildi. Yine, Yine orada muhalefet kararıyla. İddianameyi <gülüyor> nasıl, e, genel olarak iddianameyi nasıl e, değerlendirebiliyoruz? Ben mesela şöyle bir şey gördüm. Şöyle bir çelişki gördüm. 125 sayfa. 125 sayfa şiddetsiz eylemle ilgili e, dünya çapındaki dünya çapındaki işte ideolojik şeyleri. Kitaplar. E, yani, akımları. E, Sırp. Yeni, İmam Marko için ondan sonra. Yeni siyaset e, biçimlerini, yöntemlerini evet. bilgi veriyor, anlatıyor. Evet. Bunları anlatıyor ve şiddetsiz eylem. Evet. Sonunda da hı hı. E, bütün sanıklar için şiddet, ce, cebir ve şiddetin Maddenin en başına konduğu Tabii. 312. Suçun maddeden cezalandırmaları zorundu. isteniyor. Yani Hı -hı. diyor ki madde yani bu bütün anlatılan 125 sayfalık şiddetsiz eylem açıklamaları bu açıklamaların nereden kaynaklandığı hatta bunun Arap Baharı ile ilişkileri ki bunlar da çelişkileri sanıklar tarafından özellikle açıklandı. E, bunlar açıklanıyor ve sonuçta e, 312. madde cebir ve şiddet kullanarak Hükümeti ortadan kaldırmaya ya da hükümeti kısmen ya da tamamen çalışamaz hale getirmeye teşebbüs ettiler diyor. Evet. Ve e, böyle akıl almaz bir Bunu suç. Bunu yapamazsalar da diyor erken seçime yol açacak niteliktedir ya da hükümetin istifasına yol açacak niteliktedir bu <gülüyor> eylemler diyor. Şimdi yani şimdi, onu da tam diyemiyor kendi içinde çeşit evet. ne dediği. Şimdi derizsiz. bu kadar barışçıl. Şiddetsiz eylemler anlatıldıktan sonra böyle bir maddeden cezalandırılması durumunda 312. madde hakikaten e, aklıma geliyor. 312. madde 2004 <gülüyor> yılında meclis tartışmaları sırasında konuşuldu ve 2005'te yürürlüğe girdi. Aslında 312. maddenin. Ve benzeri anayasal düzene karşı suçlar içinde yer alan 302. maddenin, 309. maddenin, 311. maddenin madde gerekçelerinde açıklanmış. Diyorlar ki bu cebir ve şiddeti koymadan böyle bir suçun işlenmesini kabul etmek bizim eski yani 2004 öncesi Türk Ceza Kanunu olan 765 sayılı ...kanuna sonradan ilave edilen... ...düzenlemeye geri dönmektir. Nedir o, o düzenleme? Çünkü bizim 765 sayılı... E, ...Türk Ceza Kanunu... ...İtalya'nın liberal... ...diyebileceğimiz 1898 sayılı... ...Zanerdelli... ...tarihli Zanerdelli Kanunu... ...ama Zanerdelli Kanunu'nun... ...bu liberal tutumunda... ...mutlak surette şiddet var... ...şiddetle bu suçlar... ...işlenebilir deniliyor... Ama 1930, nedir 1930, nasıl? İtalyan faşist rejiminin bulunduğu dönem, <gülüyor> yani Mussolini dönemi ve Adalet Bakanı Rocco devleti devletin korunması ile ilgili bir düzenleme getiriyor. Ve orada diyor ki, devleti korumak için nasıl olursa olsun bunlara teşebbüs <gülüyor> etmek zor, her, evet, her ne suretle olursa olsun bunları yap, yapılırsa suç işlenmiş olur diyor. Aslında bu 1930 tarihli Rocco düzenlemesi arkasından bizim Türk Ceza aktarılıyor. Oysa İtalya'da İkinci Dünya Savaşı bitince yani Almanya'da Hitler rejimi, İtalya'da da Mussolini rejimi bitince sanıyorum 1947 yılında düzenleme kaldırılıyor ama bizde devam ediyor. Devam Ta ki 27 Mayıs'ta yani böyle cebir ve şiddeti kullanmadan... Ee, hükümeti Anayasal düzeni değiştirmekle suçlanan başbakan e, ve cumhurbaşkanı ile ilgili e, ve bakanlar kuruluyla ile ilgili dava açılıyor ki sonuçta başbakanla iki bakanın da e, ölüm cezası ile sonuçta. cezalandırılmasına neden oluyor. <gülüyor> Diyor ki işte bu nedenle bu e, demokratik toplumun esaslarına aykırıdır. Bu bakımdan mutlak surette cebir ve şiddetle bu suç işlenmelidir ayrıca 16. ceza dairesi kararı çok açık bir şekilde bu suçun işlenmesi için mutlak so surette Terör örgütünün ni niteliğindeki bu terör örgütünün niteliğinde nedir? 314. maddedeki silahlı örgüt bir örgütle bu işlenebilir diye çok açık bir şekilde bunu söylüyor. Dolayısıyla manevi bir cebirle yani şiddete karşı olan eylemlerin Tehdittir oluşturduğu yani. manevi bir tehditle, e, toplumsal olaylarla bu suçun işlendiğini iddia etmek akıl almaz bir var. Yani bu kadar barışçıl eylemi yaz yaz yaz arkasından cebir ve şiddetle işlenen bir suçlamayla bu insanları cezalandırır. Ben de bir cümleyle sizin evet. yani Duygan'ın konuşmasını da yapıyoruz bunları bize. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir cümleyle ben de Bahribe'ye katkı sunayım. E, tasarı da, hükümet tasarısında cebir, şiddet ve tehdit yazıyordu biliyorsunuz. Evet. Ama alt komisyonda dediler ki ya bu tehdidi buradan çıkaralım. Hı. Eğer tehdidi çıkarmazsak o zaman Tolga'ya Toplumda insanlar düşünce Bravo. örgütlenme ve toplanma Bravo. özgürlüklerini kullanamazlar. Yanlış yorumlanır bu tehdit. Her şey tehdit sayarlar dediler. Çıktı ve bu gerekçede ve ek gerekçede evet. yazıyor. Buna rağmen bu ciddi bir tartışmadır. Hani Cebir aslında tehdidi içerir teorik olarak. <Gülüyor> Ama gerekçede artık çıkarıldı dendikten sonra teorik olarak Cebir efendim tehdidi de içerir <Gülüyor> demenin bir manası kalmıyor. Bugün için dediğiniz gibi iddianame Ayrıca en cebir büyük... de yetmiyor. Cebir ve şiddet diyor. Cebir veya şiddet, veya demiyor. şiddet demiyor. Cebir yani. veya şiddet demiyor. Yani tehdit tek başına yetmez. Ayrıca e, şiddetin yani dış dünyada bir zor kullanmanın e, insan hareketi olarak meydana gelmesi lazım. O zaman neyi ispat etmek lazım? Gezi iddianamesinde sanık olan kişilerin hangi zor kullanma hareketiyle kimi neye zorladığını ve hükümeti nasıl yıkmaya yönelik elverişli bir hareket icra ettiğini. Evet süre kaldıysa buyurun. Size. Evet evet. evet. <gülüyor> ve sanıklar da zaten Demek bir daha geleceksiniz. Ge masus yapıyoruz. Bayağı. Bir Bile bir evet, daha gelin. Gezi <gülüyor> ve, sonra. Ve, gezi, ve gezi olayları 18-19 evet. Temmuz'dan sonra. Ve gezi olayları sırasında kullanılan evet. şiddetin <gülüyor> E, toplanma toplanma ve gösteri yürüyüşleri söylesin. hakkına e. E, engellemeye yönelik devletten geldiğini söyledi sanıklar. E, Duygu ne diyecek bakın? E, ben e, sizin son söylediğiniz şey çok hoşuma gitti. Dediniz ki tehdit buradan çıkarıldı. Çünkü gerekçe de dediniz e. caydırıcı e. etki olur. Değil i̇fade mi? özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğü üzerinde. Bakın bu <gülüyor> çok önemli. <gülüyor> Toplantı ve gösteri yürüyüşleri tabii, hakkında. O, o o üzerinde. Içinde, Hepsinin içerisinde. İç, zaten ifade özgürlüğü dediğimiz on şey onun temelidir. De değildir. Tabii. O olmaksızın zaten örgütlenme özgürlüğü kullanılamaz. Peki ben bir şey söyleyeyim. Ne Ay, zaman ona... bu <gülüyor> <Zaten> kavano <Kavanağıyla gülüyor> ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne zaman karar vermiş? 9 Temmuz'a bir dedikodu Benim, duyduk bir ama. bir bilgi yok. Evet, evet. yani evet. zaten hemen ona Peki, yakın bir zamanda. Peki duruşmanın zamanla... 18-19 Temmuz'a verilmesini biraz ee, olumlu... Bir anayasa mahkemesinin gerekçesini görmedik değil mi? Ben görmedim. Yok ee, Sadece gazetecilerinki çıktı. Onunla da bağlantılı. Sanırım ha, bu aralar o da çıkar. <gülüyor> çıkar eğer çünkü anasın zamanda geliyorsunuz ya okuyoruz. Aynı zamanlarda değil miydi evet, zaten bunlar evet, çıktığında? Evet, e, işte herhalde bugün aynı yarın zamanda. bir evet, mükerrer sayıda evet, onu da evet, evet. inşallah ama bitmedi duygulamışız. Evet ben cümlemi söylemek <gülüyor> istiyorum çünkü bu benim için gerçekten çok önemli. Hepimiz <gülüyor> için öyle olduğunu düşünüyorum. Hak savunucusuyuz çünkü evet. bir avukat olarak. O yüzden de bu tip durumlar e, bu tehdidin somut gerekçelendirmeden bir cebir şiddeti olmaksızın somut olarak ortaya konulan her paylaşımın, her toplantıya katılmanın, her şu an burada ...konuşmamızın bile aslına baktığınız zaman... E, ...bu şekilde bir tehdit oluşturduğunun varsayılarak... ...o zaman hepimizin yargılanması mümkünmüş gibi bir sonuç çıkar. Bu da hem sivil toplum... ...ki sivil toplum biliyorsunuz demokratik toplumda olmazsa olmazlarından... E, ...karar mekanizmalarına sivil toplumun bireylerin katkısı olacak ki... ...çoğulculuğu sağlayalım, demokrasiyi sağlayalım. Hukuk Ve anayasadaki, anayasanın başındaki demokratik hukuk devletini Tabii ki sağlayalım... O yüzden caydırıcı etkinin i̇nsan olmaması için. <gülüyor> i̇nsan hakkı. evet, <gülüyor> insan evet, hakkını saygılı. İnsan hakkını saygılı bir hukuk gelecek, devleti. Gelecek. Gelecek. Önemli. E, hukuk Duygu Hanım güvenliği. gene gelecek. Evet. evet Gelecek hukuk güvenliği programında bir de bu konuyu ayrıntıyla konuşmak üzere. Bütün izleyicilerimize hoşçakalın diyoruz. Saygılar sunarsın. Duygu da tekrar teşekkür, Herkese teşekkür ederim. Herkese saygılar. Hoşçakalın. Hoşça kalın.